tekim Djirir bin Abdullah radıyallahu taala anhu diyor ki, bayıgtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallama, ala iqamı salatı ve itaiz zekatı ve nushii l-kulli muslime. Rasulullah sallallahu taala aleyhi ve sallama, namazı dosdoğru tadile erkan üzere kılmak, zekatı müstehaklarına vermek ve her Müslüman'a nasihat etmek, yani fevkalade